Mersin Gümrük Meydanı Yürüyüş Rotası Kamer Sineması Reşat Kara Mehmet tarafından Mavromatia ait pasajın dükkanları üzerine yapılmış bir sinemaydı. Hem içinde bulunduğu Kara Mehmetler Pasajı ismine, hem de güneş sinemasına referansla ay anlamına gelen Kamer adı verildi. Sinema gösterimlerinin yanı sıra birçok tiyatro oyunu da bu salonda sergilendi.